Desteği için Açık Radyo deniyicisi Remi Can Debruyne'ye teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçak open okay. okay. Sevgili dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün de canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Kürçay, yayın masasında Selahattin Çolak, hepinize radyolarınızın başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Programa bir film müziğiyle başladık. Türkiye'de Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen... ...fakat daha sonra vizyona giremeyen ama bir biçimde izleyebildiğimiz... ...Yunan yönetmen Tasos Bulmet bir tutan baharat filminden... ...Baharat Tarçın ve Buse isimli şarkıyı dinledik. Güzel sesiyle bu şarkıya hayat veren sevgili arkadaşım Dilek Koç... ...bugün stüdyo konu. Hoş geldin Dilek. Hoş bulduk. <gülüyor> girişte dinlediğimiz şarkı 1960'lı yılların başında İstanbul'u terk etmek zorunda kalan Rumların yaşadıklarını ve İstanbul'da kalan anılarını işte mutfak kültürleri üzerinden duydukları özlemi anlatan buruk ama keyifli bir filmdi. Bu şarkı senin için ne ifade ediyor biraz? Ee, bu şarkı benim için ne ifade ediyor ee, Bir dönüm noktası Diyebilirim hı hı. Ee, Çok önemli bir filmdi Yunanistan için Sekiz hı hı. ödül birden aldı hı hı. Albümleri birkaç kez platin e, Plak ödülü aldı Sound track'i ee, Avantia besteci hı hı. E, Babam ve Oğlum ve Ulak filmlerinin müziğini Güzel. de yaptı Çok değerli bir besteci hı hı. Ee, bana e, albüm e, soundtrack e, masterı hı hı. bitmeden bir hafta önce e, beni aradılar çünkü e, e, televizyonunda bir canlı hı. program yapmıştım beni oradan görmüş hı hı. hemen numaramı almış işte bir e, filme bir, bu, hı hı. Bir, bir ses istiyorum Türkçe e, hı hı. olacak e, senin sözlerini yazmanı istiyorum Sözleri Yunan, evet, sözlerini hı hı. ben yazdım Yunanca'dan uyarlamada tamam. yaptım Tarsus Bulmetris hı hı. Yazmıştı Yunancasını, ona Türkçe'ye uyarladım. E dedi bir haftan var. Ben hı hı. dedim yetiştiremem. Yani Atina'ya serayda evet. yaşadığım için birazdan bahsedeceğiz <gülüyor> zahir. E, Atina'ya gideceğim, kayıt yapacağım, sözleri bitireceğim hı. falan. E, tamam, dedim, en azından bir deneyeyim dedim. E, bir gece yarısı uyan uyanarak sözlerle uyanarak kalktım. Hı. Hemen not aldım. Yani gecenin üçü, dördü bilmiyorum. Hemen o sözler bitti o gece. Hı. Hiç Aynen. bilmiyorum yani. ilham dedikleri şey... <gülüyor> bilmiyorum. bilmiyorum. Ertesi sabah onu aradım. Böyle yorgun yorgun. E, telefonda söylettim. Hemen geliyorsun dedi. Bileti aldık. Hemen Atina'ya gittim. Hemen kaydettik. Telsos Bulmetis de camın... Arka diğer tarafındaydı. Kayıt yaparken... Mendil mendil ağlıyordu çünkü kendisi de İstanbul'dan hı hı. göçen bir hı hı. Rum. Hı hı. O duyguyu da çok güzel vermiş filmde gerçekten. Sevgili dostlar, bizim Dilek Koçla dostluğumuz aslında yaklaşık 25 yıla kadar gidiyor yani 1995 yılında ruhsu dostlar korusunda birlikteydik. İşte 1990'da Dilek bir gün bir çalışmaya geldi vallahi dedi ben Yunanistan'a yerleşmeye niyetliyim böyle bizi de şaşırttı. Yaklaşık işte 20 yıldır Yunanistan'dasın değil mi? Yani evet. ...gurbetçisin bir anlamda. Yol hikayenden bahseder misin? Yani müzikle nasıl tanıştın? Bugüne kadar neler yaşadın, neler yaptın? Ben İstanbul Teknik Mimardın Üniversitesi'nde de, e, öğrenciydim. E, ama Antalyalı sınavını alabiliyorum. Sonra hı hı. öğrenciliğinde İstanbul'da. İstanbul'da öğrencilik olaydı. zamanım. Sonra Dostlar Korosu'nun sınavını gördüm gazete ilanında. Hı hı. Hemen gittim. Çünkü çocukluğumuz ruyu yani. suyu dinlemekle geçmişti. Mimarlar odasında çalışıyorduk hatta seni. Evet. Evet, Hı -hı. aynen öyle. Ee, sınava gittik. Öcal Hı, Öcal Öcalan, Öcalan Şimdi şefimiz... Öcal Öcalan Muammer... ...birlikte çalışıyorlar. Biliyorum, biliyor Selaniye'de Hı. geldiler. Hatta bugün Muammerle birlikte aslında seni burada ağırlayacaktık... ...ama bu havalar bir sıcak bir soğuk... ...Muammer yani şifayı kaptı... Evet. Ee, ...buradan ona bir e, sağlık, sağlık... ...şifa değilim, dileyelim... gönderelim... ...bir sonraki gelişinde ama... E, ...Muammer Mutlaka. de seni konuk etmek istiyor. Evet, onu Evet, Dostlar Korusu hikayesi böyle. Evet, öyle başladı Ruiz Dostlar Korusu'na girdim... ...sonra Akademi İstanbul açıldı... Evet. Taksim'de hmm. orada da işte biraz şan eğitimi falan aldık. Vakıftan dersler aldım falan. Sonra işte bir Yunanlıyla evlendim. Yunanistan'a gittim. Evet. Şeyi konuşacağız yani oralarda neler yaptın ama istersen bir şarkı arası daha verelim. Bu Aman Karamanlı, Adanalı, Kapadokya türküsü biraz bahseder misin? Kaynak nasıl edindin bunu? Evet. Bu iki parçanın birleşimden oluşan Hı -hı. bir şey, e, Trak. E, Karam, Aman Karamanlı, e, Karamanlar Atfen o parçayı da koydum. Çünkü e, son Kapadokya albüm, albüm. Kapadokya yani. albümü. Kapadokya Eylül ayında Eylül bir, bir ay. çıktı. Eylül on çıktı. Çok yeni bir albüm. E, daha çok yüzde sekseni diyebilirim Rumlara ait, Hı -hı. Türkçe konuşan e, Ortodoks Rumlara ait e, türküler... Hı -hı. Ee, ...bu Karaman, Karamanlı'yı da tabii söylüyorlar... ...bir de onun akabinde... E, ...Aman Adanalı var... Hmm. ...o da bizim... E, ...tabii Ezgi'ye yakın ama... ...bu şekilde ben e, duymadım söylendiğini... ...Aman Sen Adanalı... Sen de Karaman kökenlisin değil mi bildiğim kadarıyla... Öyleymişiz, yani. hmm. babamdan albümden sonra... E, ...iki türkü var... Hı. Aman Karamanlı bunlar Kapadokya bölgesini Yunan, Yunanlar ayırmıyor. Konya, Sille Nide, Kayseri bunlar hep Kapadokya bölgesi olarak geçiyor. Konya'da öyle yani Hı. Albümde kaç şarkı vardı? On, e, albümde bu potpori ile beraber 15. 16 e, yani, şarkı parça var. 89 evet. şarkı seçtim. O zaman şimdi dinliyoruz Aman Karamanlı Adanalı bir Kapadokya türküsü. İlek Koç'un bir ay önce çıkan Kapadokya türküleri albümünden bir şarkı. <Gülüyor> Dilek 1999'da Selanik'e gittin. Sonra müzik nasıl devam ettin? Ee, müzik nasıl bir, devam etti? Bizans etmedi? müziği, eğitimi Bizans aldığını müzik, biliyorum. Evet. Hı -hı. Şimdi çok şanslıydım. Çok güzel bir çevreye katıldım. Hı -hı. Orada Nikos Canis, İstanbul'da da yaşayan bir hem mimar hem müzisyen Hı -hı. bir dostumla tanıştım. Hı -hı. E, o Beni başka çevrelerle, Doğu Akdeniz müziğiyle uğraşan, evet. makam müziğiyle uğraşan, Türk müziğiyle uğraşan, Bizans müziğiyle uğraşan müzik çevresi var. Böyle bir akım vardı. O dönem başlamıştı hatta. Bu çevreyle tanıştırdı. Ben de makam müziği öğrenmek istiyordum o dönemlerde. Dediler ki en iyi yöntemi bunun senin Bizans müziği okuman. Böylelikle Bizans Müziği derslerine başladım, okula gittim işte. Hatta hocam da şu an Patrikane'de baş Burada okuyucu. İstanbul, evet. Fener Patrikane'de. Evet Fener'de. Muganiye. Gittin mi bu gelişinde? Gidemedim, dün çok randevularım vardı aslında gidecektim. <Gülüyor> Gelecek sefere gideceğim. Böylelikle devam etti. Geldiğimin ikinci yılı Şikayet diye bir grup kurduk. Bir de o dönemlerde böyle Türk-Yunan Meseleleri Problemler, biraz daha problemli doğru. Deprem olmuştu Biraz yumuşamaya başladı falan Ama biraz korkuyordum mikrofonlu Böyle yerlerden Çünkü havayı alıyorsun Şey var Toleransızlık vardı Türk <gülüyor> yani Türkçe'ye karşı falan Şikayet grubu kurduk İşte bir Türk, iki Yunan Saz, Konturbas ve Bendir Türküler sadece Söyledik ...mikrofonsuz böyle daha çok... Uh, ...entelli, deliktüellerin geldiği, üniversite çevresinin... ...geldiği bir mekanda... ...o şekilde başladı... ...diyebilirim. Bugün de devam Bizans de... müzikleri... De, dersleri orada da çevre tabii daha da... ...arttı. Sonra... An... ...Kafe Aman grubu geldi. Ha, şu anda devam eden grup o grup mudur? Bu Kafe Aman çalanlar. grubu, hayır. E, müzisyenlerin çoğu tabii... ...oradan ama... E, ...Kafe Aman grubunu... 2000 e, 8 gibi bitirdik. Hı hı hı. Ee, şeyi... ...doldurdu. Kafey ama. Bu albümden bir şarkı var. Harman Yeri. Kayseri. Evet. Solist kim? Orada çok güzel bir erkek sesi evet. var. Biraz da ee, o şarkıdan bahset. Sonra onu dinleyelim. Evet. Sonra bahsedelim. Harman Yeri. Yine o bu albümün konusu Aha. ne diyelim... Ne ...değinelim Aha. biraz. Olur. Tabii. Ee, i̇şte... ...Yunanistan'da... ...54 tane... Kapadok ...Kökenli Rumların oluşturduğu dernek var. Her 54 dernek. 54 tane. Bunların türkülerini... ...daha çok bu albüme kazandırdım. %80'i falan sadece... Hı. ...Rumlara ait türküler. Yine çoğunu ilk kez duyduk. Evet, yani. hiç yok. Ee, ...bu türkü de çok sevilen... ...beğenilen bir türkü... Hı hı. ...ben arkadaşları dedim e, müzisyen arkadaşlarıma... ...Makis Baklacı söylüyor burada... ...Makis çok güzel de sesi var... E, ...keman gerçekten. sanatçımız... E, ...gruptaki... Aynen. ...dedim bu sefer ben kimseyi... yani Aha. ...ünlü birisine e, konuk almayacağım... Ha, e, ...sizler söyleyeceksiniz... ...dedim... ...Sakis Yorgu... E, ...ve Makis Baklacı birer e, türkü söyledi... ...Makis... Harman Yeri'ni istedi tabii ki dedim. İstediğin türküyü seç dedim. De onu dinleyelim. Sonra. O da zaten yarısı Kapadokya kökenli baba tarafından. Baklacıs. Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> o zaman Harman Yeri'ni dinliyoruz sonra muhabbete devam ederiz. Tamam. Harman yaş yeri yaş yeri Harman yaş yeri Arkadaşlar bugün Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra da Selanik'ten bir konuğum var. 20 yıldır Selanik'te müzik yapan sevgili arkadaşım Dilek Koç İstanbul'daydı sağ olsun beni kırmadı bugün stüdyoya geldi. Ee, peki bu biraz albümlerinden bahseder miyiz? Sanıyorum dört albüm yaptım bugüne kadar evet. i̇şte En son geçtiğimiz Eylül ayında çıkan albüm Hı -hı. var ki bugün ondan daha çok çalıyoruz Kısaca albümlerinden de söz evet. edersen sevinirim Tabii ki e, Dört kişisel albümüm var ama pek çok e, albümde de konuk Tabii. sanatçı olarak Orada yer aldım Kend, Sözlerini yazdığım Aha. Yunan bestecilerle Hı -hı. Çalışmalarım var yani Kendi albümlerinde Hı -hı. yer verdiler Hı -hı. İlk albümüm karşı 2005'te çıktı Karşı albümü 2005. O da Midilli e, Eftihia'nın bir tavernası vardı Oraya çok yemek yemeye giderdim Çünkü bizim Antalya Hı -hı. mutfağına çok yakın Benim. Bir mutfağı vardı Annem gibi böyle e, Bir de Türkiye'den bahsederken Türkiye demezdi Tur Türkiye demezdi karşı derdi Karşı, şey. karşı derken derken derken e, albümün adında e, koymuş, e, oldu. koymuş oldum. E, burada işte Türk ve Yunan halkının 2505 yılında o güne kadar çünkü benim 2001 itibariyle aslında yavaş yavaş benim şey müzik hayatım hı hı. ağırlık kazandı. ağırlık kazandı. Dernekler çok ilgi göstermeye başladılar. Çünkü onların türkülerini söylüyordum bir de. Anadolu'dan göçen Rumların bir parçaları burada kalmış. Bir parçaları burada kalmış. Onların türkülerini yeniden dirilttim falan. Çok duygusal şeyler yaşandı. Yani ben de çok duygusallaştım. Hı. Ee, bu müzik, bu kültürü tanıdıkça e, karşı albümünü yapmaya karar verdim. Bu türküleri toparlayayım dedim. Bir kısmını zaten kazancılıyız. Anadolu e, türküleri diye bir albüm yapmış 1970'te. Sonra Junta o, e, albümü yasaklamış Yunanistan'da e, Türkçe olduğu için. Oradan da birkaç parça var işte "Pencereden Ay Doğdu" gibi, ee, onu da e, yok oğlan oğlan pardon hı hı. oğlan oğlan türküsü e, koydum. Türk ve Yunan halklarının e, mübadillerin ortak kültürü adı altında ilk albüm. Hı, sonra sevdalım. Sonra sevdalım aman 1900, e, 2010 on, yılında onda. orada Glikeria ee, ile zaten bir yıl öncesinde beni bir konsere davet etmişti Megaro Musikist'te ee, Atina'da Atina, en, ee, en büyük salonlardan biri değil mi? oraya konuk olarak katıldım beraber Türkçe Yunanca şarkılar Türkler söyledik ertesi yılda albüm zaten biterken ona albümü gönderdim istediğin türküyü seç çünkü Türkçe Yunanca'ydı hangisini istersen söyle dedim beraber düet yapalım Çok dört türkü seçti ...o kadar coştu ki... ...o kadar Türkçe. sevdi ki... ...dört e, türküyü beraber söyledik... E, ...sonra... O, ...akabinde... ...Süvenir de Salonik... ...yani Selanik hatırası albümü... 2015. ...2010'da, 15'te... <gülüyor> Ee, ...orada da... Kimle çaldın? Orada Glikeria yine var. Glikeria yine var. Ee, orada çeşitli ritimler var. Yunan besteciler de var. Hı -hı. Karadeniz türküleri de var. Karadenizli kökenli Pela Nikolaidu ile... ...Aitenci Eperapetenen diye bir türkü var. Onu beraber söyledik. Gemiler Güresin'le zaten çok benziyor çok türkü. Orada da Glikeria ya söyledim. ...katılır mısın dedim... ...çok da yorgundu üstelik... ...biliyorum programını... Hı hı. ...dayanacak gücü de yoktu biliyorum... ...ama bıraktı işini... ...stüdyoya girdi... ...Atina'da kendisi Bravo. doldurdu... ...orada da dört parça seçti kendisine... Hı hı. ...yine düet yaptık... Ee, ...ve... ...Gliker'i ben seviyorum ya... ...en son geçen yıl gitmiştik Muammer ile ...iş sanatta bir konser yapmıştır. ...evet severek takip ettiğim bir müzisyen gerçekten evet. bir türkü dinleyelim sonra diğer müzisyenlerle neler yaptın nelerde konserler yaptın ona geçeriz Mavilim türküsü bir sille türküsü bahseder misin? Ee, Yunanistan'a geldiğim ilk dönemlerde e, Bayan Anasta e, vardı çok yaşlıydı ama çok güzel bir sesi vardı Hı -hı. benim kulağıma bu Mavilim türküsünü söylerdi hep Hı -hı. E, hiç e, elde ememişti bir türkü 90 yaşında falan kaybettik o civarlarda. Tesadüf eseri, onu kaydedememiştim edememiştim ben onun sesini bana söylerken. Tesadüf eseri geçen sene bir albüm, CD ve kitap olarak yayınlandı. Bir kitap yayınlandı, CD'li. Onun tanıtımına gitmiştim. Hediye ettiler şeyi kitabı. Orada bu kayıt vardı. Bir kayıt vardı Anasta'dan. O kayıttan da yararlanıp, bütün sözler Çok vardı güzel. orada da, albüme koyduk, mavilim Sille türküsü. Peki. Düğünlerde söylenen bir tamam, türkü, Rumlar zaman, tarafından. Tamam, o zaman Mavi dinliyoruz, bir Sille türküsü. Dilek Koç ve arkadaşları söylüyor. Gerçekten harika. Biraz onlardan evet, söz etsin. Canlı birliklerin. bu insanlar. Onlar, hmm. onlar, onlarsız ben bu albümü yapamazdım. Hmm. Uzun yıllara dayanan hem dostluk hem çalışma. Gönül birliği. Gönül birliği, yani. yürek birliği aramızda hiç bir zaman problemler çıkmadı. Hmm. Çok dostuz hep. Güzel. Evet beraber yaptık bu albümü diyeyim düzenlemeleri kim yaptı? düzenlemeler şu biz zaten çok uzun yıllar beraber çalışıyoruz Hı -hı. tarzımız, tavrımız belli Hı -hı. hep doğal çıkar yani Hı -hı. nota üzerinde hiçbir Kendiniz zaman çalışmıyoruz doğaçlama albüm için iki Harika. prova yaptık sonra direkt hücum kayıt yaptık Hı -hı. hücum kayıttır bu yani şey değil tek tek girilmedi Hı -hı. canlı kayıt yaptık. Ee, ...o yılların verdiği deneyimden kaynaklanıyor. Hı -hı. Müzisyenler e, Yunanistan'ın... ...zaten en iyi müzisyenler bence... E, ...daha Hı -hı. doğrusu e, müzisyenlerin e, Hı -hı. çoğu bu müzikle ilgilenen... ...Kuzey Yunanistan'da yani Selanik bölgesinde Hı -hı. falan çok e, var. E, e, hepsi dalında en ustalardan... Çok güzel. E, Duydunuz yani kanunun Tabii, sesini evet, Tınısını yani. makam işleyişini falan Çok güzel Düzenlemeleri de birlikte, birlikte yapıyoruz Peki şey bir şirkette mi çalışıyorsun bu grafikler filan da çok güzel albüm Şimdi bu albümün yani. tamamı bana ait. Yani bütün organizasyonu <gülüyor> başından sonuna kadar. Kapak da mı sen yaptın? Kapak da benim. E, gir, e, stüdyo ilişkileri, saatlerimizi müzisyenlerin organizasyonu. Hı -hı. Üç gün biz stüdyo yaptık. Üç kere buluştuk. Hı -hı. E, sonuna kadar mix, master... Sonunda ıı, kapak dizza 20 sayfalık Evet kitapçık 20 sayfalık kitapçık var. var. Sofia Campioni ıı, ıı, fotoğrafçı hı. Spiti Paşa yani Paşa'nın evi var ıı, Selanikte Anpolide. Orayı ıı, önerdim fotoğrafçıya o da çok beğendi işte kıyafet tasarımı falan hepsi bana ait. Hı hı. Kapak bana ait. Bütün buklet yani güzel. kitapçığın Harika. seçimi hepsi bana ait. Dokuz müzisyen var değil mi bu kayıtta? Evet. Perküsyonlar var. Kontrabaz. Üç tane dağbuka, perküsyon kanun. var. Üç kişi çaldı yani. Perküsyon. Ud var. Ud var. Nikos Angusis ne çaldı iki parçada? Ud, kanun, Çok keman. Güzel. Güzel. ince sazlar. Çok güzel. Çok güzel. Ee, ...istersen bir şarkı daha dinleyelim... ...bir keman taksimiyle giriyor... ...sonra Leyla Hanım, ...bir Pascal ezgisi galiba... ...o evet. kemanı çalan arkadaşımız... ...keman tabii ki... Çok güzeldi, e, ...keman Makis Baklacıs... ...biraz önce Harman Yer'in söyledi uh -huh. e, ...çok değerli bir arkadaşım... ...ve çok değerli bir müzisyen... ...ve ses... ...çok güzel, çok güzel söyler... ...o zaman Kapadokya türkülerinden... E, Önce bir keman taksimi, arkadan Leyla Hanım bir Paskalya ezgisi dinliyoruz. Dilek Koç ve arkadaşlarında lardır. Yaklaşık 20 yıldır Yunanistan'da müzik yapıyorsun. Tanınıyorsun, seviliyorsun. Orada konserler yaptın. Biraz onlardan bahseder misin? Yani o konserler süreci kimlerle çalıştığını kimlerle az çalıştık. önce başlamıştık ilk evet. ama. Evet. ama, ama birçok isim var yani. Birçok isim var. şunu söyleyeyim, Şikayet grubundan sonra eee Rozdeyre bana bir teklif getirdi. Bir albüm yaptı tüm Balkan ülkelerinden gelen e, sanatçıların toplandığı ya. bir albüm yaptığını söyledi. E, benden bir e, eseri türkü istedi. Zeynep. Zeynep'im türküsünü hmm. yaptım. O albüm için. E, o kaydı da Yorgos Kazancis var. Yunanistan'da evet. e, çok önemli bir besteci. Hmm. En son e, Yorgos Dalaras'a bir albüm yaptı. Hmm. Sırf kendi beslediğinde oldu. Stelios Kazancis ile bir şey var mı? E, hayır yani? bu Kazancis. Yorgos Kazancis. Giresun'dan göçmüş Hı -hı. Şu ailesi. Ee, o bana bir şarkısını onun stüdyosu da vardı. Zeynep'i. Zeynep türküsünü o stüdyoda kayıt etmiştim. Dedi ben bu sesi benim stüdyomda e, kayıt etti. Ben bunu nereden neden bilmiyorum tanımıyorum demiş beni buldu. Bestesini söylememi istedi. Ona Türkçe söz yazdım. Adı Ayrılık parçanın. Ee, Yunancası da var. Ben onu uyarlama yaptım Türkçe'ye. Yorgos kazancısı çok önemliydi benim için. 2001 yılında oldu o albüm. Ee, Serra diye bir albümdü. Serra'da bir Karadeniz oyunu dansı. Yani ee, Onunla beraber Yunanistan'ın en hmm. e, ünlü, en değerli sanatçılarıyla beraber konser dizileri. Yunanistan'da. işte Yunanistan'da, Atina'da, Selanik'te, Larissa'da, Girit'te... Hmm. E, ...Vasilis Lekas, e, Melina Kanal, Zedekalimeri, Orpheus Yota. Peridis... E, e, ...O daha, ha, daha sonra söylüyorum. oldu. Hmm. Çok önemli isimlerle, e, benim ismim... E, Anılmaya, Anılmaya tamam. başlandı. E, albüm e, ikinci bir albüm yaptı Yorgo kazancız e, "Aşk e, Kın ve Gökyüzünün Türküsü" diye bir albüm. E, parça da benim e, parçanın ismi benim parçadan e, alındı zaten. Onu Lizzete Kalimeri Kalimeri ile beraber e, yaptık e, duet yaptık Türkçe ve Yunanca. Thomas Karavinis Yunanca evet. sözlerini yazdı. Ben Türkçe sözlerini yazdım. Hı -hı. E, aşkın Türküsü Lize'nin, gökyüzünün Türküsü benim Türkümdü. Thomas öğretmendi burada Muammer tanıştırmıştı beni. Hatırladım. Evet. Çok değerli bir çok insan. E, ondan sonra işte kendi karşı albümüm. Ee, hı -hı. Onun hı -hı. öncesinde hı -hı. Bir Tutan Baharat Bir Tutan Baharat'tan e sonra Avanti ile Rebucica ile çok konser verdik Yapmış, Bütün Selanik'in Bütün e Megara Müzikistlerinde Kendi orkestrası var değil mi? Kendi orkestrası var e Diyon Festivali'nde İstanbul'da Müthiş salonlarda Konserler vermeye başladık Maria Faranduri de sahne almıştı. Evet e bir konserimizde de Müzikist Atina'da Eli Paspala, e Eli Paspala Hacı Takis'in çok değerli sanatçısıdır Eli. Hatta bu yılda da beraberdik. Bu yıl bizim turnemiz vardı Eli Paspala ve Evanti Erebucica ile. Yota Nega, Faranduri ile beraber Megara Muzikis'te 2005 yılında bir konser verdik. Onunla tanışmak ...benim için çok, çok önemliydi... ...çünkü çocukluğumuzun sesiydi... Farandori. ...yani yaşadığım en önemli anlardan birisidir o... Farandori ile aynı sahneyi paylaşmak... ...çok güzel... ...Hronis Aydonis... ...Hronis Aydonis ile yine Selanik Medora 8'te konserler verdim... ...Akabinde... ...Evet, Yaz Cihan beraber... Akabinde e, Gili olan e, dostluğumuz ve çalışmamızlarımız e, başladı. Yine Megara e, en büyük konser salonunda, Pire Devlet e, Tiyatrosu'nun, Belediye Tiyatrosu'nda özür dilerim Hı -hı. konserler, e, te, birçok televizyon programı, canlı yayınlar, e, radyo programları... Radyo programları. Radyo derken 2011'de sen şeyde Antalya Film Festivali Antalya Film Festivaline gittik. Areti ...Kapanış... kapanışı TV'den yayınlandı. Kapanış törenini biz yaptık. burada albümde çalan bütün arkadaşlarım zaten oradaydı, Antalya'daydı. Bu mübadelenin 90. yılı konserleri verdiğine değil mi şeyde İzmir Minör'ü Evet, eee çok önemli bir projemiz oldu. Ekstra bir projeydi bu yani kendi direkt Koç ve Gülkeria konserleri dışında bir de İzmir Minori, İzmir Neyko Minore konser dizisi hı hı. mübadeninin 90. yılına denk geldiği için bütün Yunanistan'da yine konserler oldu. Areti Ketim'e de bizimle beraberdi. Ee, çok güzeldi çok o güzel. konserler. Ee, Konserlerinde şey işte bu geleneksel ve modern Türk-Yunan ortak müzik kültürüne ait eserleri işte Balkan ve Doğu Akdeniz ülkelerini iç içe geçirerek e, ezgileri bir araya getirip harmanlayıp e, konser repertuarı oluşturuyorsun. Evet. Yani Yunanistan'da bu kadar tanıyorsun Hı. ama Türkiye'de diye ki yani evet <gülüyor> çok aziz. Bizler biliyoruz dostların seni hani evet, takip edenler. Keşke kesim. <gülüyor> bundan sonra daha sık konserler yapılacağız İnşallah yani böyle bir fırsat da. olur bu Umarım deneyimlerimi Umarım. buralarda da paylaşırım Doğru. Çünkü yaşanmışlıktan gelen Doğru. türküler Bunlar Doğru. bu deneyimimi Tabii ki Okey. Türkiye'de de paylaşmak isterim Türkiye'de bir mübadil ülkesi tabii ki göç Balkanlardan göç, göç alan bütün çevre Doğru. coğrafyadan göç alan Göç veren bir coğrafyadayız. Hı. Bu göç hiçbir zaman da bitmedi. Öyle. Günümüzde bile, şu an bile insanlar tabii. böyle. E, Sen de göçmensin soru. Duyguyu da biliyorsun, gurbet duygusu. Tabii ki, değil tabii mi? ki yani, o da var. O da atanın, var. Topraklarını bırakıp gittin O yüzden zaten. E, yani başka bir ülkede yaşayıp onları anlamaya çalışmak bile empati, empati yapmaya başlıyorsun. Yani. Farklı olanı anlamaya çalışıyorsun. Hı hı. Ya da tırnak içerisinde düşman. Milliyetçilikler var değil mi böyle? Evet, yani? tabii Çevir tabii olan, her yerde var. Yani ee, böyle düşman gibi gösterilen şeylerin... O, onları siz aşıyorsunuz sanatçılar. Evet, değil bunlar aşıldı. Müzikler. Çünkü ben Yunanistan'ın e, yani Megara müzikislerden, Megarolardan... ...tüm ücra köylere kadar konser veriyorum... ...adalara kadar... ...ilk başlarda... ...böyle Türk mü olur falan diyorlardı... ...yani Türkler nasıl... ...düşünüyorlarsa... ...ve beni çok davet etmeye başladılar... ...işte kendi... ...çünkü her köyün, her bölgenin, her şeyin bir... ...mutlaka bir şeyi var orada... ...çünkü kendilerini... ...daha iyi ifade ediyorlar... ...Yunanlar daha... ...bir de eğlenceyi daha açıklar... ...kadınla erkekli her köyün her şeyin bir kutlaması var yortusu var ...ya da o kadar çok mübadel var ki Yunanistan'da... ...Yunanistan'ın nüfusu ikiye katlandı... E, ...mübadeleden 12 sonra... 12 milyon olmuş değil mi öyle diyoruz... Şimdi Bugün 12 milyon insan, da... İstanbul nüfusundan çok daha... 1923'teki e, mübadeleden e, bahsediyorum... ...Lozan'dan sonra Yunanistan iki kat arttı... ...bu milyon, ne demek... ...her anlamda sosyolojik, kültürel... ...ekonomik anlamda çok etkiledi Yunanistan'ı bu... ...o yüzden her bölgede... ...mutlaka bir mübadel köyü vardır... Hı. Ya Anadolu, e, İzmir'den ya Kapadokya'dan ya da Karadeniz'den, Trakya'dan, İstanbul'dan, Trakya'dan e, gelen e, her köyün e, yerleşim biriminin derneği Hı -hı. var. Ve onların e, kutlamaları var. Peki bir sigara verle devam edelim mi? Tabii Şarkıyı ki. biraz anlatırsan. de sevdiğim bir tamam. türküdür bu. O siyah hala e, niydi Çarıklılı kökeni. Hı -hı. Ee, çok güzel Türkçe konuşur. Çok Karamanlıca güzel. konuşur. Karamanlidiko. Ee, Özel bir lehçe. Ha? Evet. E, o söyler bunu. Ondan aldık bu türküyü. Yaşıyor büyüğü. mu? Yaşıyor. Şey, o yani. siyahala yaşıyor. Ee, kültürün devam ediyor. Kirmen çeviriyor. Ee, yani bütün Orta çok Anadolu güzel. geleneklerini kendi gününü yapıyor. Ee, geleneklerini sürdürüyor. Kaç yaşında demiştin? Zannederim 80'nin hmm. biraz üzeri bu siyah hmm. hala. Gençmiş. Genç daha. <gülüyor> Çok meraklı. Çanakkale türküsünü söyledi bana. Herhalde bir 5-6 kıta falan Çanakkale hmm. türkü söyledi bana Türkçe olarak. Peki. Bir konserime geldi. Mikrofonu aldı. Verdim ona hepsini söyledi. Ağlaya ağlaya. Ee, ondan aldım bu türküyü. Tamam bir sigara ver. Dilek Koç ve arkadaşlarımla dinliyoruz. geldin İstanbul'a bu akşam da döneceksin Sel Selaniye. İstanbul'da olmak nasıl bir duygu? Kısaca söz edersen. Söyle <gülüyor> sana söyledim azalıyor. ya söyledim ya Bilmiyorum. sana da dün buluşmuştuk. Böyle biraz e, duygusal anlar yaşıyorum. Burnumun direği sızladı demiştim. Burnumun böyle sızım sızım sızlıyor. E, çünkü bir oğlum var benim e, 12 yaşında Yannis, Yannis Arda. Yani Sarday e, e, tabii anne olmak bir de yalnız e, Yardım yok ailem burada değil de Babaannesi Şey evet hmm. Uzakta yardım yok Biraz tabi zor Oluyordu Konserlerde Dada hmm. oluyordu. Yanımda götürüyordum Şimdi oğlan büyüdü 12 yaşında Şey gitti üzerimden stres gitti Bu İstanbul Yolculuğum böyle bütün nostaljileri beraberinde getirdiği öğrenciliğim burada geçti. Cihangir'de oturuyordum. İTÜ Mimarlık'ta Bilmiyorum. okurken taşra gidip, hmm. gidip geliyordum dostlar Kore'sine. Bütün analarım depreşti. Mimarlar odasında provalar yapardık. Yine şeyde, de istiklalde. Uzun zamandır bu duyguları yaşamıyordum. Hep bir stresle evet. İstanbul'a gidip gidiyordum. Daha sık çok gel. güzel oldu, çok şöyle güzel oldu. Bu albümün son albümünün, bu geçen ay çıkan Kapadokya albümü, Türkleri, Kapadokya Türkleri albümünün giriş metininde şöyle bir şey var: "Oğluma ve yurtlarını bırakıp gitmek zorunda kalmış tüm halklara" diye başlıyorsun. Günümüzün son göçmenlik meselesi biliyorsun işte. yani. Evet. Hala devam ediyor. Tabii e, tehlikelere atılıyorlar daha bir iyi hayat ummak için. Ve bu iklim e, krizi ve ekolojik yıkım gelecekte daha büyük göçlere de neden olacak. İşte bu Britanyalı müzisyenler bir müzik acil durum ilan ediyor diye bir e, metin yazdılar Ağustos ayında. İşte Türkiye'den de Sumru Ağır Yürüyen ve Orçun baştürk e, hani ilk imzacılar Oldular. Sonra Hakan Kurşun. Geçen günde Muammer Ketencoğlu imzasını attı. İşte ben de Babil'den sonra. Yani şu anda dokuz tane Türkiye'den imzacımız var. Ben senden de bu metni imzalamanı rica edeceğim. Çocuğunun geleceği için. Tabii yani... ki. Tabii, ben de bir oğlan çocuk okay. bitiyorum. Yani almış yani. Evet. On, on kişi olduk. <gülüyor> Tabii ki sözüm söz. Okay. Bence... Ee, ...konuşuyoruz, dünyanın evet. en büyük problemi... Tamam, ...bu, hallediyoruz, eyvallah... ...halledeceğiz... Ee, ...çok sağ ol dilekçim. programın yine sonuna geldik... Ee, ...sevgili dostlar, bugün... E, e, ...sevgili arkadaşım... E, ...Dilek Koç'u konuk ettim... ...işte Eylül ayında çıkan... ...Kapadokya türkülerinden söz ettik, müzik yaşamından program destekçim Remi Can De Bruyne çok teşekkür ediyorum son olarak söylemek istediğim şeyler var mı bir türküyle tabii ki kapatacağım ben, tabii ki ben çok teşekkür ediyorum açık radyo çok kaliteli bir radyo biliyoruz seviyoruz Muammer de seni bekliyor bir sonraki Muammerle gelişim de çok yakında yine geleceğim Herhalde. program yapacağız Aynen. çok teşekkür ediyorum beni kendimi ifade etme fırsatı da verdiniz albümlerimden keyifle, bahsettim keyifle kendimi biraz anlatmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Keyifle. Her zaman açık radyonun kapatısını Sağ olun. Sevgili dostlar, programı Pınarbaşı Burma, Burma türküsüyle kapatıyoruz. Hoşçakalın.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Remican Devruyne'ye teşekkür ederiz.